Gå till laj minn i shetar raġin bismilla rraqmar raħim, l-ħamdillah rrabna għalamin, ussanat ussalam għalan nabjina muhamma. Gå sadri, uessar li amri, li amri bismillah jaff kawkawli. Allah maqqallimna maqjan faqqa, usna, usna, usna, usna, usna, usna, usna, üzerinde durmuştuk. Ee, kısaca tekrar edecek olsak, dediğimiz gibi ehl-i şünnet ve cemaat imanı tarif ederken, imanın hem kalbiyle ikrar, yani tozdik tabi kalbin de ikrarı var ona inşallah değineceğim. Kalben tozdik, dil ile ikrar ve organlarla amel etme azalarla amel etme diye tarif etmişler. Aynı zamanda imanın azalıp çoğalacağını da e, beyan etmişler. Kalbin tozdiği yani Allah'a im iman etmesi, Resulüne iman etmesi, iman olarak bildirilen bize, İslam'da iman olarak bize bildirilen bütün her şeyi Şeksiz şüphesiz tasdik etmek, Aynı zamanda kalbin ameli de var tasdik etmeyle beraber bir de amele dönüştürmesi lazım kalpte. Yani Allah'ı sevmesi lazım, Resul'ünü sevmesi lazım. Allah'a tevekkül etmesi, Allah'a dayanması, Allah'a karşı saygılı olması, e, haşyet duyması, e, tağutu inkar etmesi, kalben nefret etmesi, Allah'ın sevmediği şeyleri sevmemesi, Allah'ın buğz ettiği şeylere buğz etmesi, Bunların hepsi kalbin amelleri ve kalpte olması gereken şeyler. İmanın gereği olarak. Sadece bilmek yeterli değildir. Mürciyenin dediği gibi bazı mürciye fırkaları kalpte sadece bilgi demişler. Cehmiye fırkası. Eğer kalp bilirse Allah'ın varlığını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamber olduğunu bilirse tamam iman gerçekleşmiş olur demişler. İşte başka bir fırka mürciyelerden kalbin tozdiği sadece var olanı tozdik etmek demişler. Fakat ehli sünnet vel cemaat tozdikle beraber, bilmekle, tozdikle beraber bir de kalbin ameli var demişler. Allah'a iman etmesi, Allah'tan korkması, Allah'a saygı duyması, Allah'a tevekkül etmesi, Allah'ı yüceltmesi, Allah'ın sevmediklerini sevmemesi, kafirleri buğz etmesi, kalben bunlar hep kalbin nesidir? Amelidir. Bunlar gereklidir kalpte. Aynı zamanda dil ile ikrar İslam'ın gerektirdiği şeyleri Diliyle ikrar etmesi mümin olduğunu Diliyle ikrar etmesi lazım Tağutlardan küfrden beri olduğunu Beyan etmesi lazım ki Onun Müslüman olduğu anlaşılsın Aynı zamanda Bu imanı bu İslam'ı da hayatına Dökmesi lazım Amelleriyle organlarıyla Gerçekten iman ettiğinin delili olarak Amele de dökmesi gerekiyor bedenen yapılan ameller, dil ile yapılan ameller, e, parayla, imkanla yapılan ameller, değişik değişik ameller var. E, bunlarla da ne yapıyor? İmanlı ispatlıyor. El sünnetül cemaat. Ki işte bu üç şeyin e, iman göstergesi, iman var olduğunu göstermesi gerekiyor. İman e, üç şeyde e, tezahür eder, kalpte, dilde ve amellerde. Aynı zamanda çoğalır ve azalır. Amel işledikçe, Allah'a itaat ettikçe imanı çoğalır. Allah'a karşı isyan ettikçe, amel etmedikçe Allah'ın farz kıldığı şeylerden uzaklaştıkça ne olur? Onun imanı da zayıflar. Ee, çoğalıp azaldığını da ne yapar? İtiraf eder Ehl-i Sünnet ve öyle itikad eder. Evet. Bugünkü dersimizde küfrü inşallah öğrenmeye çalışacağız. Küfür ne demektir? Eee ne anlama geliyor, nasıl tarif edilmiş, Buranda nasıl geçiyor, hangi anlamlarda geçiyor? E, lugat olarak küfür, bir şeyi örtmek anlamına gelir. Lugat olarak, dil olarak küfür, bir şeyi, bir şeyin üstünü örtmek demektir. Kafir bir insan da ne yapar? İslam'ın gerçeklerini, imanın gerçeklerini örttüğü için, açığa çıkarmadığı için ona kafir denir. Arapçada çiftçi insana kafir ismi de kullanılmış. Çiftçi insana kafir ismi kullanılmış. Çünkü ee, işte ekim, ekim, ekim yaparken ne yapıyor? Taneleri toprağın altına şey yapıyor, yerleştiriyor ve toprakla üstünü örtüyor. Üstünü örttüğü için o tanelerin üstünü örttüğü için ona ne denmiş Arapçada? Kafir denmiş. Ve Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor bu. E ceber kuffara nebatuhu. Yani onun nebatı diyor kâfirleri, kâfirlerin hoşuna gider. Buradaki kasıt yani çiftçilerin hoşuna gider. Bu anlamında, bu anlamda kullanılmış. Eee şer'i anlamı ise Allah'ın nimetini inkar etmek anlamına geliyor. Allah'ın nimetlerini inkar etmek anlamına gelir ve o şükrün zıttıdır. Şükrün nesildi? Zıttıdır. Kafir bir insan yani Allah karşı nankörlük yapan, şükretmeyen, isyan eden ve Allah'ın nimetlerini örten anlamında kullanılır. İbn-i Cevzi Rahmetullahi Aleyhi diyor ki Kur'an-ı Kerim'de 5 çeşit kafir kullanılmış. Ibn Cevzi diyor ki Kur'an-ı Kerim'de kafir ismi beş anlamda kullanılmış. Beş ayrı anlamda kullanılmış kafir lafzı. Birincisi tevhidi inkar etme anlamında. Tevhidi inkar edene kafir denir Kur'an-ı Kerim'de. Örneğin Bakara suresinde 6. ayet. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاهُنْ عَلَيْهِمْ أَاَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْزِرْهُمْ لَا O kafir olanlar, o inkar edenler yani tevhidi inkar edenler onlar için eşittir. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için fark etmez eşittir. Bu ayette tevhidi inkar edenler anlamında kullanılmış. İkinci anlamı Kur'an-ı Kerim'de, ikinci anlamı nimeti inkar etme anlamında. Nimeti inkar etme anlamında.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 Demek ki şükrün zıttı nankörlük. Bu, buradaki küfür o anlamda. Üçüncü anlamı beri olmak. Uzak olmak, beri olma, olmak anlamında kullanılır Kuran-ı Kerim'de. suresi 25. ayetinde Sümme yevmel kıyameti yekfuru ba'dukum bi ba'din Sonra diyor kıyamet günü biriniz birinizi inkar eder. Ondan beri olur ondan uzak olur yani birbirinizden beri olursunuz benim alakam yok bununla halbuki tanıdığıydı dünyada fakat kıyamet gününde ahirette kimse kimseyi artık ne yapmıyor kabullenmiyor orada. özellikle kafirler birbirlerini ne yapıyorlar inkar ediyorlar kabullemiyorlar beri oluyorlar burada beri anlamında kullanılmış dörtüncü anlamı inkar etme yok yani anlamında yok yok sayması, inkar etmesi. Yine Bakara suresi 89. ayetinde felemma caahum ma arafu keferu Tanıdıkları şey gelince onlara onu inkar ettiler. Yani Yahudiler ve Hristiyanlar aslında Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceğini kendi kitaplarında okumuşlardı, biliyorlardı. Ama gerçekten o resul gelince de ne yaptılar? İnkar ettiler kefru bihi burada inkar manasında. Böyle Si yok dediler. Peygamber değildir dediler karşı. 5.'si de at-tagtiya örtmek demek. Örtme anlamında o minhu taala Hadid suresinde 20. ayet kuffara nebatuhu. Yani o çiftçilerin hoşuna gitmiştir o örtenlerin. nebatı onların hoşlarına gitmiştir burada örtme anlamında kullanılmış. Böyle beş çeşit şekilde ne yapılmış? Kur'an-ı Kerim'de küfür kullanılmış. İbn-i Teymi'ye rahmetullahi aleyh küfürü şöyle tanımlıyor وَالْكُفْرُ عَدَمُ الْإِيمَانِ ve وَرَسُولِهِ Allah'a ve Rasulüne iman etmemek anlamındadır diyor küfür. Tabi bu küfür diyor سَوَاءً kana مَعَهُ تَكْزِيبٌ اَوْ لَمْ يَكُمْ مَعَهُ تَكْزِيبٌ Yani yalanlama olsa da olmasa da fark etmez diyor. Allah'a ve Resulüne iman etmemek diyor küfürdür. Burada yalanlama şartı konmamıştır. Şimdi mürce'e ne diyorlar? Küfür diyorlar yalanlamadır. Sadece yalanlama. Kalbin yalanlaması. Hayır. Ehli sünnette sadece yalanlama değil. Yalanlama da bir küfür çeşididir. Bununla beraber birkaç çeşit küfür çeşidi saymışlar. Kişinin büyüklenmesi, inkar etmesi, yalanlaması ya da şüpheye düşmesi ya da yüz çevirmesi gibi küfrün çeşitleri vardır evet burada diyor ki sevam kâne mâv tekzibun evlem yekun mâv tekzib yalanlama olsa da olmasa da fark etmez bel şekkun varayb bilakis şüphe olursa O ya an hada kulluhu kibran kibrinden dolayı ve kıskançlığından dolayı yüz çevirecek olsa da yine küfür kısmına girer ya da bir takım arzularına tabi olup da risaletten yüz çevirirse arzularına tabi olup da risaletten yüz çevirirse nedir bu da bir küfür çeşididir yani sadece yalanlama değil kişide birçok küfür çeşidi ne yapabiliyor Toplanabiliyor. Örneğin mesela şeytandaki küfür çeşidi hangisiydi? Büyüklenme kibir küfürüydü. Yoksa Allah'ın varlığını biliyordu, inkar etmiyordu şeytan. Ahireti biliyordu, melekleri görüyordu zaten. Yani bizim görmediğimiz şeyleri görmüştü. Ama allah Teala onu kafirlerden saydı. Kafirlerden, kafir olarak ilan etti bize, tanıttı. Niye, neyi inkar Neyi inkar etti? orada büyüklendi. Hazreti Adem'e secde etmemekle Allah'a karşı çıkmakla kafirlerden oldu. Demek ki kişi gerekirse kalbinden de tasdik eder ama yananlarsa ya da karşı çıkarsa ne oluyor? Kafir oluyor. Mesela Yahudi ve Hristiyanların küfrü, onlar Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçekten bir peygamber olduğunu biliyorlardı, itiraf ediyorlardı. Onlara Tevrat'ta anlatılan sıfatlar, İncil'de anlatılan sıfatların aynısı Hazreti Resulullah'ta var, Aleyhissalatu Onun daveti çok açık, çok belli. Aynen Tevrat'ta, İncil'de tam orijinal hali olduğu gibi bakıyorlar ki gerçekten imana çağıran, kötülükleri, yanlışlıkları işte şey yapan, yeren, hep iyiliklere teşvik eden en güzel sıfatlarla muttasaf, gerçekten bir peygamber olduğunu ne yapıyorlar? Sezmişlerdi. Abdullah bin Selam'ın dediği gibi diyor, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman insanlar etrafında toplandılar. Ben de diyor, gidip bakayım dedim. Bu adam kimmiş? Peygamber olduğunu iddia ediyor. Gerçekten bu insan nasıl birisi? Gerçekten peygamber midir değil midir diye. Ben de gittim diyor. Yüzüne baktığım zaman Anladım bu bu bu insan yalancı bir insan olamaz. Gerçekten doğru sözlü, güvenilir bir insana benziyor. Diye yüzün yüzünden diyor belli oldu diyor. Ondan sonra oturdum, sordum yani neye davet ediyorsun? Getirdiğin din neyi emre diyor? Bana anlattı diyor, ayetleri okudu diyor. Zaten anladım ki gerçekten hak peygamber bu peygamberdir. Ve Tevrat'ta sıfatları geçen peygamber de aynen bu peygamberdir. Ve hatta Resulullah Efendimiz'e de diyor anlattım. Ya Resulullah dedim bu Yahudiler öyle pis millettirler ki onları İslam'a çağırsa onlar kolay kolay kabullenmezler. inkar ederler. Onlarda haset var, kibir var. Ee, çok kötü huyları var. Hatta benim Müslüman olduğumu bile görseler hemen kabullenmezler. İstersen onları imtihan et diye dedim diyor. Ve Resulullah Efendimiz onları imtihan ediyor. Yahudiler e, geldiği zaman Hazreti Resulullah yanına onları çağırıyor Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyorlar onlarla konuşuyor İslam'ı arz ediyor İslam'ı kabullenmiyorlar peki diyor size desem ki Abdullah bin Selam daha doğrusu Abdullah bin Selam nasıl birisi diyor sizde o kişi diyorlar çok iyiler çok iyi bir insanın oğludur onun soyu sopu çok iyi der kendisi şöyle şöyle güzel sıfatlarla muttasıftır Baya övüyorlar. Peki diyor size desem ki o Müslüman olmuştur desem yani inanır mısınız? Kesinlikle diyorlar. Bütün insanlar Müslüman olsa o Müslüman olmaz. Böyle bir şey yapmaz diyorlar. Peki ya Abdullah çık diyor. Abdullah çıkıyor. Ey Yahudi kavmi diyor. Siz Tevrat'ta falan ayetlerde şöyle şöyle okumadınız mı? Hz. Resulullah'ın hak bir peygamber olduğuna dair bir peygamberin geleceğine dair vs. sıfatlarını okudunuz. Onun anlattığı din hak bir dindir. Niye tabi olmuyorsunuz? Niye uymuyorsunuz kitaba? Niye yüz çeviriyorsunuz? Böyle deyince diyorlar zaten sen çok kötü bir insandın. Çok kötü bir insanın da oğluydun. Sende zaten böyle böyle kötü sıfatlar vardı. Sen zaten şöyleydin, böyleydin diye hemen kötülemeye başlıyorlar. Halbuki az önce bu kadar da övüyorlardı. Bu Yahudilerdeki aynen ayette buyurduğu gibi يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءَهُمْ çocuklarını tanıdıkları gibi onu da tanırlar. Yani Hz. Muhammed'i tanırlar, Aleyhissalatu vesselam. Ama ona rağmen inkar ediyorlar. İnanmıyorlar. Niye? Hasetten dolayı, kibirden dolayı. Niye peygamber Araplardan çıktı, bizden çıkmadı? Halbuki bizden çıkması gerekiyordu. Bizim milletimiz en üstün olan millet. Biz en faziletli insanlarız diye, "Nahnu şa'bullahil muhtar" denler Yahudiler. Biz Allah'ın seçilmiş kullarıyız denler. Haset işte. Onları bu hale getiren nedir? Hasettir. Dolayısıyla birçok insanda e, bu küfür çeşidi haset olarak yüz çevirme, büyüklenme olarak şey olabilir yani. Kişinin kalbinde olabilir. İslam'ın hak olduğunu bilir. Kur'an'ın hak olduğunu bilir. Peygamber'in hak olduğunu bilir. İslam'ın çok güzel bir din olduğu, faturata hitap ettiği en uygun, en güzel bir din olduğunu görür ama haset eder. Ben mi tabi olacağım? Ben mi itaat edeceğim bu hocalara, bu uzun sakallara, bu bilmem nelere? Ben mi alnımı toprağa koyacağım, yere koyacağım? Benim şahsiyetime yakışır mı? Alnımı yüzümü yere koyacağım. Yere baktığım yere alnımı yüzümü koyacağım. Böyle bir şey olamaz. Haşa ben bir inkarcının şu sözünü sarf ettiğini birilerinden duymuştum. Allah bile inkar eden birisi, Ee, hayatım boyunca bir de şükürler olsun diyor. Yani hem Allah'a iman etmediğini beyan etmiş hem de şükürler olsun diyor. Hayatım boyunca alnımı secdeye koymuş değilim. Kimsenin önünde ben eğilmedim ve eğilmeyeceğim. Bu kadar mütekebbir bir insan Allah korusun. Haşa Allah'ın huzurunda secdeye kapanmak istemiyor. Nefsi o kadar büyüklenmiş ki o kadar kibirlenmiş ki firavun gibi bir nefis oluşmuş. Allah'a secde etmekten çekiniyor. istemiyor. Demek ki böyle bir küfür çeşidi de var. Büyüklenme, haset etme, yüz çevirmek küfrü, şek ve şüpheye girme, yalanlama vesaire küfür çeşitleri var. Demek ki mürce'in dediği gibi sadece yalanlama küfrü değildir. O yüzden amellerle de bir insanın kafir olduğunu olur, belli olur, görülür. Evet, küfür kalple olduğu gibi mesela Allah'a Messi Resulünü buzhetmesi, Messi karşı nefretle nefret Nefred kalple olduğu gibi söz ile zahiren İslam'ı bozacak. Eee söz ile de ortaya çıkabilir. Ya da amel ile de her ne kadar dilinden inkar sözü duymamış olsak dahi kalbini de tabi Allah biliyor. Ameliyle de bir insanın kafir olduğu olur? Belli olur. İslam'dan yüz çevirdiği zaman, amel etmediği zaman, karşı durduğu zaman onun küfrüne delalettir. Yani düşünün ki bir insan vardır ki Müslüman olduğu zannediliyor. Fakat Müslümanlara karşı kafir ordusunda yer alıyor. Müslümanlara karşı savaşıyor. Müslümanlara eziyet ediyor. İslam'ın yok olması için ve hakim olmaması için ne yapıyor? Çaba harcıyor. Her ne kadar diliyle duymamış olsak dahi onun yani küfürde olduğunu veya küfürü övücü ve İslam'ı inkar edeceği bir sözünü işitmemiş olsak dahi ameli ne yapar? O kişinin kafir olduğunu beyan eder gösterir. Demek ki amel de nedir? Bir göstergedir. ibn l Rahmatullah r.a. kufur i lärgillet şöyle der El-Kufru zu aslin ve şu'ar Küfrün asl, temeli vardır, bir de şubeleri vardır. Değişik değişik şubeleri vardır, bir de aslı vardır. Nasıl ki diyor imanın şubeleri varsa Ve her bir şubesi de iman ise Küfrün de diyor şubeleri vardır. Ve her bir şubesi de nedir? Küfürdür diyor. وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ Imandandır diyor hayat. Haya etmek imanın bir şubesi, bir parçasıdır diyor. Bunun zıttı. وَقِلَّتُ الْحَيَاءِ شُعْبَةٌ مِنْ شُعَبِ الْكُفْرِ Hayasının az olması ya da hayasız olması da diyor küfrün bir şubesidir diyor. Doğruluk diyor. وَالْصِدْخُ شُعْبَةٌ مِنْ شُعَبِ Iman. Doğruluk imanın bir şubesidir Bunun tam zıttı yalan diyor küfrün bir şubesidir. Namaz kılma, zekat verme, hacca gitme, oruç tutma imanın birer şubeleridir diyor. Bunları terk etmek yapmamak da diyor küfrün birer şubesidir. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek diyor İslam'ın, imanın şubesidir. Allah'ın hükmüyle hükmetmemek eee Allah'ın indirdiğiyle hüküm etmemek nedir? Küfrün bir şubesidir diyor. Ve masiyetlerin hepsi küfrün şubeleridir diyor. Tıpkı taatlerin, yani Allah'a boyun eğmenin her birisi iman sayıldığı gibi masiyetlerin Allah'a baş başkaldırma, isyan etmenin her bir fiili de nedir? Küfür içerir. Yalnız şurada ince bir nokta var. Bazı Ee, bu imanın şubelerinden olmazsa olmaz olan şubeler vardır. Yani onlar olmadığı zaman iman da olmaz. Bazıları olmasa da olur. Aynı zamanda küfrün de böyle bazı şubeleri vardır. İşlendiği zaman insanı dinden çıkarır. Bazıları da işlendiği zaman insanı dinden çıkarmaz. Örnek veriyorum. Mesela Allah'a tevekkül etmek, Allah'ı birlemek Tavutu inkar etmek nedir? İmanın şubesinden bir şubedir. Bunu terk ettiği zaman bir insan ne yapar? İmanını bozmuş olur. Yolda eziyet verici bir şey çekmek de nedir? İmandandır. Hadiste buyurduğu gibi. Ya da bir Müslümana yardımcı olmak ya da sadaka vermek. değil mi? Bunlar hepsi birer imanın bir parçasıdır. Ya da silah-i rahim İbrahim akrabalarını gözetmek ya da Müslümanlara nasihatte bulunmak bunlar hepsi imanın birer parçasıdır. Ama bunları terk ettiği zaman insan imansız sayılır mı? Kafir olur mu? Kafir olmaz. Sadece imanı azalır. Bunun gibi küfrün de şubeleri vardır. Bazısı dinden çıkarır, bazısı dinden çıkarmaz. Örnek veriyorum bir insanın hayasız olması, hayasının azalması küfürdür. Yalan söylemesi küfürdür. Ama her hayasız olan, her yalan söyleyen, her ihanet eden Müslüman kafir olur mu? Olmaz. Ama dinden çıkaran da şeyler vardır. Şubeler vardır. Mesela Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek. Ya da teşrih yapmak gibi. Ya da Allah'a haşve İslam'a küfür etmek gibi. Ya da dalga geçmek gibi. Buna benzer fiiller nedir? Küfürdür, dinden çıkaran e, fiillerdir. Ama oruç tutmadığı zaman tutmaması nedir? Küfürdür ama dinden çıkaran bir küfür değildir. Dolayısıyla her bir günaha küfür de denebilir. İbnül Hayyim rahmetullahi aleyh öyle diyor. Yani her bir günah aslında nedir? Küfürdür. Her bir salih amel, iman olduğu gibi her bir isyan da nedir? Aslında küfürdür. Ama bu isyanın bazısı dinden çıkarır, bazısı da dinden çıkarmaz. Bazen bu nokta karıştırılıyor. İşte Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek küfür değildir. Abdullah bin Abbas küfrün düne küfür demiş. Yani küfrün altında küfür vardır. Demiş dolayısıyla günümüzdeki işte Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen bu e, tağutları niye tekfir ediyorsunuz? Bu hakimleri niye tekfir ediyorsunuz? Bu dinden çıkaran bir küfür değildir. Ya da teşrih yapmak büyük küfür değildir. Ya da buna benzer. Mürciyeler ne yapıyorlar? Karıştırıyorlar. Müslümanların akıllarını karıştırmaya çalışıyorlar. Bu noktayı karıştırıyorlar. Halbuki bazı küfürler vardır ki, yani aslında bütün masiyetler, büyük günahlar nedir? Aslen küfürdür. Her birisi küfürdür. Her birisi imanı azaltan unsurdur. Fakat baserar vardır ki Tamamiyle imanı är eder Bazısı vardır ki samma yok etmez ne yapar? så att noktaya da dikkat etmek lazım Yani hastalığın Mesela her bir inte så att i samma religion och samma kultur. Det är är Bazıları vardır ki insan ne yapmaz, öldürmez, hasta yatar, zayıf düşer bünyesi, sağlığı kötü olur ama neticede nedir? Yaşar. Küfür de böyledir. Çeşit çeşittir, küfrün çeşitleri bazıları dinden çıkarır, bazıları da dinden çıkarmaz. Bir de dikkat edilmesi gereken bir nokta da şudur. Kifur meselesiyle ilgili olarak e, muall, e, el mutlak ve tekfir muayyen diye iki şey vardır bunu ne yapmışlar açıklamışlar beyan etmişler mutlak olan küfür muayyen olan küfür bu ne demektir mutlak olan küfür dendiği zaman yani alimler derler ki kim falan şeyi yaparsa Veya da falan şeyi söylerse veya da şöyle itikat ederse o kişi kafir olur demişler. Bir ameli beyan etmişler. Bu amel küfürdür. Kim böyle bir ameli işlerse veya söylerse veya böyle itikat ederse gibi ne yapmışlar? Küfre girer diye beyan etmişler. Bu bir nokta bir de falan kişiyi bu fiili yaptığından dolayı falan Müslüman bu fiili yaptığından dolayı küfre girmiştir. O kişi kafirdir. Demek ayrı bir noktadır. Bunun arasını da ayırt etmek lazım. Yani her zaman mutlak olan küfür, muayyen olan küfürü gerektirmez. Hani mesela kim şöyle yaparsa kafir olur demişler ama gerekirse her o işi yapan insanı direkt hemen tekfir etmemişler. Niye? Çünkü kafir olması için de bazı şartlara bakmışlar. Eris'in ne türlü cemaat uleması o insanın kafir oldu mu olmadı mı diye bir takım şartlara bakmışlar. Nedir o şartlar? Mesela bu insanda cehalet özrü var mıdır? Yani cehalet bu işte cehalet olabilir. Dolayısıyla ona ilim ulaşmamıştır. Kendisi de çaba harcamıştır. O ilme ulaşamamıştır. Dolayısıyla böyle bir sebepten dolayı o küfre girmiş olabilir diye o diyorlar bir mani olabilir. Ya da kendisine hüccet ulaşmamış olabilir. Kur'an ya da sünnet değil mi? Hüküm kendisine ulaşmamış olabilir. Ya da o kişi mükellef olan insanlardan değildir. Mesela çocuktur ya da delidir ya da bunamıştır ee, gibi yani mükellef olmayan insanlardan olabilir. Buna benzer ya da geçerli bir tevili vardır. O mesela Tevhile açıktır. Dolayısıyla tevilden dolayı küfre girmiştir. Kendisine beyan edilmediği müddetçe tekfir edilmez gibi o şartlara bakmışlardır. Dolayısıyla bu iki noktayı birbirinden ayırt etmemiz lazım. İnşallah bu noktaları ne yapacağız? Yine teker teker duracağız. Tafsilatını inşallah getireceğiz. Dolayısıyla bu noktaları ee, dikkat etmek lazım, iyi bilmek lazım. Yani alimler bir şey beyan ettikleri zaman şöyle yapan kafir olur, Ya da şöyle söyleyen kafir olur derken, her yapan Müslüman illaki hemen kafir olacak anlamına gelmez. Bazı fiillerle direkt kafir olanlar var, bazı fiillerle hemen kafir olmaz. Bunun şartlarına, bunun manilerine bakılır. Ondan sonra ne yapılır? Ayrıyeten hükmedilir. Her zaman meselelere bu gözle bakmamız lazım. Meselenin aslı küfür içeriyor mu içermiyor mu bu bir. İkincisi buna bulaşan her bir insan... Direk kafir olur mu olmaz mı? Bu ikinci bir nokta. Bunu da ilim üzerine ne yapılması lazım? Tahrir edilmesi, bakılması lazım. Bu konuyla ilgili diyorlar İmam Şafii birisiyle münakaşa ederken Hafzul Ferd denen adam ile münakaşa ederken Kur'an-ı Kerim mahluktur diyormuş. Ona İmam Şafii Kur'an mahluktur dediği zaman İmam Şafii sen yüce olan Allah'a Allah'a karşı inkârda bulundun, kafir oldun demiş. Ee, ve bu sözün küfür olduğunu beyan etmiş. Fakat bu insanın mürtet olduğunu, bu insanın artık mürtet hükmü alıp da öldürülmesi gerektiği vesaire gibi bir kanata varmamış. Yani böyle bir fiile, icraata girmemiş İmam Şafii. Orada küfür olduğunu beyan etmiş bu sözü, yani söylediği sözü ve kendisinin de böyle bir noktada kafir olacağını beyan etmiş fakat mürted gibi bir muamelede bulunmamış. İbn-i Teymi rahmetullahi yine bununla ilgili diyor bazı diyor bu cehmilerden hüluli, işte nufat ve sair gibi fırkalarla mülakaşa ettiği zaman bazı gizli meseleler olduğu zaman demiş ki yani ben bu söylediğiniz sözleri söylemiş olsam ben kafir olurum demiş. Fakat ben sizi tekfir etmiyorum cehaletinizden dolayı. Yani mesele bazen gizli olabiliyor, tam anlaşılmıyor. Tabi e, bu sözleri alıp da çok açık meselelerde, küfür meselelerde aynı şeye tatbik etmek de nedir? Burada da büyük bir yanlışlık olur. Çünkü genelde gizli olan meselelerde ulema bunu şey yapmış kullanmışlar ya Kur'an-ı Kerim mahluk mu değil mi gibi insanlara gizli olabilecek kapalı bir mesele kaderle ilgili hulurla ilgili gehmilerin getirmiş oldukları bazı e, sapıklıklar vesaire. bazı meseleler kapalı olabiliyor dolayısıyla o kapalı meselelerde ulema gerekirse demişlerdir ki böyle böyle diyen kafirdir ama öyle söyleyen insanları da direkt ne yapmamışlar tekfir etmemişler. Tabii bu noktayı da karıştırmamak lazım. Gene de bu noktada karıştırılıyor. Ya kasıtlı olarak ya da cahilce tutuyorlar dinin en asli en açık meselelerinde o işleri işleyen kişi hayır biz onları tekfir edemeyiz. Onlar hala müslümandır. Onlar işte biz yapacak olsak kafiriz ama onlar yapınca kafir olmuyorlar diye ne yapıyorlar? Karıştırıyorlar. Bunu da inşallah işleyeceğiz tafsiratlı bir şekilde. Bunun da dikkat edilmesi gerekiyor. İnşallah bunlar nedir? Bireliğine mukaddimedir. Ve inşallah daha da ne yapacağız? Bu meselelerin tafsiyatına gireceğiz. Evet. İkinci ders olarak selef ahlakı ahlakından bugün yine bir sıfatı inşallah işleyeceğiz. Selef-i Salihinin sıfatlarından bir tanesi de Allah'tan yardımı talep etmeleri Yardım edenin Muzaffer kılanın Yardımcı olanın Allah-u Teala'nın Olduğunu Her şeye gücü yeten Allah'ın olduğunu ve Dolayısıyla kalplerini de Allah'a bağlamaları Yardımı ondan beklemeleri Sadece vasıtalarda Sebeplerde kesinlikle görmemeleri Meselesi Çünkü sebepleri yaratan Allah-u Teala'dır İnsanları yaratan Allahu Teâlâ'dır. Kuvvetin, yegâne kuvvetin sahibi Allahu Teâlâ'dır. Allah Teâlâ bir şeye ol dedi mi, o iş ne olur? Hemen onu verir. Ve men nasrü illa min indillah diyor bir ayette. Yardım sadece Allah tarafındandır. İn ta e, in yasurkumullah fe la galibe aleykum demiş. Allah Teâlâ size yardımcı olacak olsa kesinlikle sizi mağlup edecek olamaz. Dera beän etmets. Dera sig det här. Yardım. Sadece och sade. Allah'tan. Vemen nasru illa min endillâh. İnnallâhe azizun hakim. Buyurmuş. Enfaz suresi 10. ayetinde. Yardım. Zafer sade och sade och sade och sade. Allah'tan. Demir. Allah azizdir. Hakimdir. İşte bu. E, i̇man. Sahabe-i kiramın kalplerine işlemişti. Ve yardımı sadece Allah'tan bekliyorlardı. Allah'ta görüyorlardı. O yüzden girdikleri savaşlarda öyle ki karşı tarafın adedi çok olsa Müslümanların sayısı az olsa onları etkilemiyordu. Ya da Müslümanların çok olduğu dönemlerde işte sayımız fazladır o yüzden biz garip geleceğiz kesinlikle bu şeylere girmezlerdi. Bir kere sadece bazıları girmişti böyle bir olaya Hunen Savaşı'nda hatırlıyorsanız Hurey Savaşı'nda Müslümanların sayısı 12.000'i bulunca bazı imanı böyle daha tam iyi oturmamış ya da biraz zayıflık olan kişiler ne demişlerdi? Bundan sonra böyle bir kalabalık hiçbir ordu yenemeyecektir. Böyle bir kalabalık yenilmez deyince allah Teala hemen cezalarını gönderdi. Hurey Savaşı'nda iki müşrik kabilesi toplanmışlar Müslümanlara karşı Onların üstüne yürürken Müslümanları tuzağa düşürüyorlar ve ilk etapta Müslümanlar hezimete uğruyor. Hatta o savaşta biliyorsunuz Resulullah s.a.v ordunun en ön tarafında sahabe-i kiram ile iki vadi arasında yürürken sabah namazları vakitlerinde böyle daha karanlık olduğu bir vakitte tam gafletin olduğu vakitte Vadinin iki tarafından bir saldırıya geçiyorlar. Bir ok yağmuruna tutuyorlar Müslümanları ve Müslümanlar öyle bir kaçışıyorlar ki her şey birbirine karışıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve çok zor duruma düşüyor. Ve hatta o savaşta katırını düşmanın üzerine sürüyor. Bir taraftan Ebu Süfyan katırını tutmaya çalışıyor. Ene <Sessizlik> <Sessizlik> nabiyun kezzib ene ibnu Abdülmuttalib diye haykırıyordu Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben peygamberim yalan olamaz. Ve ben Abdülmuttan ibin oğluyum diye sesleniyordu. Ve daha sonra Abbas'a dedi ki, ey Abbas seslen dedi. Ey akabe ve atına katılınlar, ey muhacir, ey ensar ee, diye seslen. Yani onları çağırdığımı, icabet etmeleri gerektiğini onlara beyan et diye deyince çok yüksek sesli, gür sesli bir zaptı Vesletlenince sahabe-i kiram Hazreti Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında lebbek, lebbek diyerek toplanmaya başlıyorlar. Toplandıktan sonra düşmana karşı saldırıya geçiyorlar ve sal o saldırıda düşmanı hezimete uğratıyorlar. Ama ilk etapta Müslümanlar hezimete uğruyor. Hatta bazı münafıklar bazı rivayetlere göre şöyle demişler yani saldırıya uğrayınca kaçışmaya başlayınca bazı sahabe, bazı kişiler aha işte şu anda Muhammed'in sihri bozuldu diyen insanlar bile olmuş düşünün münafıklar yani böyle bir durum yaşanmış fakat imanı sağlam olan sahabeler her zaman ne olmuş anlamışlar ki yardım sadece sadece Allah'tandır kesinlikle sayığa çokluğa silaha bakmaz tabi sebeplere sarılmak da nedir İslam'dandır ama yardım tamamıyla Allah'tandır. Zafer tamamıyla Allah'tandır. Allah-u Teala zafer yazmışsa o ordu yenecek hiç kimse olamaz. Hazreti Ömer'le ilgili şöyle bir kısa anlatılır. Hazreti Ömer orduyu hazırlıyor ve Mısır'a gönderiyor. Mısır'ın fethedilmesi için Amr-ı Naas komutan komutasında Mısır ordusu yani bu mücahitler ordusu Mısır'dayken biraz e, fetih ne oluyor? Geç gerçekleşiyor. Biraz geç kalıyorlar bu noktada. E, biraz geç kalınca e, Hz. Ömer mektup yazıyor. Daha doğrusu o e, Fethedilmesi geç sürünce ve daha sonra fethedilince Hazreti Ömer, Amr İbn-ül As'a mektup gönderiyor. Fetihten sonra. Fakat fetih biraz geç olmuş. Şöyle demiş, اَمَّا بَعْدْ لَقَدْ عَجِبْتُ لِيْبْتَائِكُمْ an fethi مِصِرِ Mısır'ı fethetmeniz diyor, bu konuda gecikmeniz diyor, beni şaşırttı diyor. تُقَاتِلُونَهُمْ مُنْزُسِنِينَ Siz senelerden beri onlarla savaşıyorsunuz,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 Wa inna Allaha ta'ala la yansuru qauman illa bi sidqi niyyatihim. Allah taala hiçbir kavme zaferlik vermez, zafer vermez ancak niyetleri sadık olduğu zaman. Sırf Allah için yani amellerde bulundukları zaman, niyetleri doğru olduğu Wa kad kuntu wajjahtu ilayka arbaata nasr. Ey Amr, ben sana 4 insanı göndermiştim diyor. Wa alamtuka anna ar-rajula minhum maqama 1000 1000 رجل. Alama Ve bildiğim kadarıyla o dört adamdan her bir tanesi de bine tekabül eder. Her bir insan onlardan her bir insan bin insana tekabül eder. Böyle kabiliyetler, böyle sıfatları olan kişiler diyor. İlla en yekune gayruhum gayyerehum me gayyere gayrehum. Ancak eğer onlarla beraber de eğer böyle fetihlerde geç kaldıysanız demek ki başkalarını değiştiren onları da değiştirmiş olabilir diyor eğer böyle så och hålla dem på att slå ut sina fiender, så är det här för att och här o dört komutanı, bu göndermiş olduğu dört kişi, çok kahraman insanlar. Birçok yerde Müslümanların zafer kazanmalarına sebep olmuş insanlar. Ve Hazreti Ömer o yüzden, e, o dört kişiyi gönderiyor. Halbuki Hazreti Ömer'den yardım istemişti. İşte ya Ömer, bize dört bin kişilik bir ordu gönder deyince, o da ona dört tane sahabe gönderiyor. İşte her birisi bin kişiye tekabül eder diye. Hazreti Ömer ona 4 kişi göndermişti. Evet, wa amur inne an yakunu lahum sadmat rajul wahid. Ordi diyor 4 parçaya böl ve her bir üstüne de bir adam koy diyor o gönder 1000 kişileri de ve bunlar bir adam gibi eee onların komutanlarında olsun emirlerine itaat etsinler. yakun zerk ante zawal yevm cum'a. Cuma günü zeval zeval vaktinde. Yani güneşin kaymasından sonra. Yani Cuma namazının kılındığı vakit. O vakitte olsun diyor. O zaman saldira geçin. فَإِنَّهَا سَاعَةٌ تَنْزِلُ فِيهَا الرَّحْمَةٍ Çünkü rahmetin indiği bir saattir diyor. Çok faziletli bir saattir. وَوَقْتُ الْإِجَابَةِ Ve o, o vakit diyor. Yani icabet olunan duaların kabul edildiği faziletli bir vakittir. وَلْيَعُجُ النَّاسُ إِلَ اللّٰهِ İnsanlar diyor orada Müslümanlar diyor seslerini yükselterek Allah'a yalvarsınlar diyor ve يسألوه النصر على عدوهم e, düşmanlarına karşı Allah'ın zafer indirmesini de talep ettinler diyor ve böyle başlasınlar. gerçekten de o tavsiyeleri uygulayınca Allah Teala, o gün onlara zaferi nasip ediyor. Ve sahabeler-i kiramın tabi hayatı bu konuda hep bunlarla doludur. Ee, hep izzeti Allah'tan beklemek, yardımı Allah'tan beklemek, yardım edecek olsa allah Teala artık onları hezimete uğratacak olan yoktur. Dolayısıyla izzet tamamıyla Allah'a döner. Kendi nefislerinde hiçbir şey görmüyorlardır. Hatta Hazreti Ömer Şam bölgesini fethetmeye gittiği zaman biliyorsunuz Ebu Abeyde Eminel Cerrah önce Humutan orduyla beraber gidiyor ve Kudüs'ü savaşmadan ne yapıyorlar? Teslim ediyorlar. O zaman diyorlar, biz Halife'ye ancak teslim ederiz, anahtarı. Ancak o geldiği zaman teslim ederiz. Hazreti Ömer binip gidiyor, devesine binip gidiyor. Rivayetlere göre onun kölesiyle beraber, hizmetçisiyle beraber giderken tabi bir deveyle gidiyorlar. Hazreti Ömer diyor, bu deveye sırayla bineceğiz. Hayır diyor, ya emir-i müminim diyor. Sen bineceksin, ben sürekli çekeceğim diyor. Hayır diyor, sen de insansın diyor, ben de insanım diyor. Düşünün, halife köleye sönüyor. Bunu, bu deve sırayla bineceğiz diyor. Ve nasıl yapalım? En iyisi, her birimiz sure okuyalım. Mesela Yasin suresi gibi bir sure. Ya da Bakara suresi mesela, ya da Ali Emran. Her birimiz bu sureyi okusun, devenin sırtındayken sure bittiği zaman o iner öbürü biner. O sureyi okur o sure bittiği zaman o iner öbürü biner başka bir sure okur o bittiği zaman o iner öbürü biner o sureyi okur böyle sure okuya okuya değişerek gidelim diyor ve böyle gidiyorlar düşünün Hazreti Ömer ile kölesi Şam bölgesine öyle varıyorlar. Tabi Ebu Ebeyle İmmi Cerrah bunları karşılıyor daha Kudüs'te tam varmadan ve bir bakıyor bir yerde böyle su birikintisi olmuş, çamur su birikintisi Tabii devesinden iniyor, ayakkabısını çıkarıyor ayakkabısını omuzuna koyuyor bağlıyor, iplerle birbirine bağlıyor, omuzuna koyuyor, ondan sonra deve, deveyle beraber dalıyorlar o çamurlu, sulu bir yere dalıyorlar Ebu bu Cenab-ı Hak onu gördüğü zaman ya ya emirul müminin diyor sen bu halde mi diyor Böyle dalıyorsun kendini işte batırıyorsun aslında sen daha böyle güzel lüks bir şekilde gelmiş olsaydın daha bir güzel surette hani insanlar biraz sonra seni karşılayacaklar seni görecekler bu halde olmasaydın ne var demiş yani benim halim budur demiş. İşte hani böyle olmasa gibi bir şey deyince Hazreti Ömer ona diyor ki لو قال ذاك غير غيرك يا ابا عبيده جعلته مكان امه محمد صلى الله عليه وسلم اي رب سز diyor senden başkası söylemiş olsaydı ey Uba, Ebu ubeyde vallahi onu hazreti Muhammed'in ümmetine onu ibretlik yapardım öyle bir cezalandırırdım ki ibretik olurdu diyor hazret-i ümmetine fakat sen söylediğin için ben sana bir şey yapmıyorum çünkü senin ayrı bir değerin var kalbimde biliyorsunuz hazreti Ömer Ebu Ubeyde bin Çokça severmiş, cennetle müjdelenmiş büyük bir sahabe Ebu Ubeyde ibn-i Cerrah. O cennetle müjdelenin on kişiden bir tanesi ve bu ümmetin emini diye Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu vasfetmiş, çok yüksek sıfatlara hais, çok güzel bir sahabe. Ve zaten Şam bölgesinde şehit düşüyor, davul hastalığına yakalanıyorlar. Daha sonra ordu. Bu komutan da orada böyle bu, bu hastalığa yakalanıyor. Orada şehit oluyor. Hatta bu komutan için ve etrafındaki sahabe-i kiram için oranın Hristiyan papazları diyorlar ki vallahi diyorlar bu Muhammed'in ashabı diyorlar arkadaşları bizim bu İncil'de geçen Hazreti İsa'nın havarilerinden daha üstündür diyorlar vallahi. İncil'de sıfatları geçen Bize anlatılan o Hazreti İsa'nın havarileri var ya diyorlar Bu Hazreti Muhammed'in arkadaşları, sahabeleri bu insanlardan والله daha faziletlidirler diye itirafda bulunuyorlar. Böyle bir komutan rahat Hazreti Ömer diyor, e, en son hani şehit edildiği zaman hilafeti kime bırakacaksın? dendiği zaman Ebu Ubeyde İbnü Cerrah yaşamış olsaydı ben ona bırakırdım diyor. Yani bu işe en layık olan oydu diyor. Fakat kendisi de şehit olduğu için diyor ben altı kişiye bırakıyorum diyor ve altı kişiyi seçiyor Hazreti Ömer. Böyle bir sıfata hayz olan bu Ebu Abeyde'nin Cira, vallahi diyor senden başkası olsaydı diyor çok kötü cezalandırırdım fakat sen söylediğin için sana bir şey demiyorum. اِنَّا كُنَّ اَذَلَّ قَوْمٍ فَاَزَّنَ اللّٰهُ فَاَزَّنَ اللّٰهُ بِالْإِسْلَٰفِ Bizler diyor en zelil bir kavimdir. Bir kavim diyor Hazreti Muhammed'den önce. Ve allah Teala bizi İslam ile izzetlendirdi diyor. فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ اَذَلَّنَ Allah. Eğer bizler izzeti İslam'ın dışında ararsak allah Teala bizleri zelil eder diyor Hazreti Ömer. Onun bu sözü çok meşhurdur. Bizim izzetimiz İslam ile gerçekleşmiştir. Biz İslam'dan önce zelil olarak çok kötü bir halde yaşıyorduk. İzzeti, onuru İslam'da bulduk. Eğer onuru, izzeti İslam'ın İslam dışında başka bir dinde, başka bir şeyde arayacak olsak Allah-u Teala bizleri zelil eder. Tıpkı şu andaki İslam'a müntesip olan kişilerin zillete varmaları gibi, Müslümanların zillete ulaşmaları, Ne zaman ki İslam'dan yüz çevirdiler, Allah'tan uzaklaştılar. Allah-u Teala onlara zillet elbisesi giydirmiştir. Ve sahabe-i kiram dediğim gibi Allah'tan yardım beklemeleri konusunda, Allah'a itimat etmeleri konusunda e, zaferi veren, yardım eden, e, işte fetih gönderen sadece sadece Allah-u Teala'nın olduğu ve bunun kuvvetle adetle, silahla olmayacağı bunlar bire sebep olduğu gerçek e, yardımcı olanın allah Teala olduğunu biliyorlardı. Rabbim bizi de böyle sıfatlarla mutlatsız olan mümin kullarından eylese. Velhamdülillahi Rabbil alemin Subhaneke <gülüyor> Allahümme bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent estağfirüke ve tuğmenik